Bilâ ay râkhmâmır râkhim. İnna al-ḫamdillâh. Nâqmulhu ve nastağinhu nasta min şurur anfusina ve min amalina. ve illallah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تкатه ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تسألون به والارحام إن الله كان عليكم راكبا يا أيها الذين أطتقو الله قولاً قولا يستهلكم أعمالكم وفر لكم منوبكم وما يتي الله ورسوله فقد فاز فوزاً نزيماً أما بعد فإن استكل الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَةٍ بِدَاعَةٍ وَكُلَّ بِدَاعَةٍ Evet. İmanın artık eksilmesine dair ders yapıyorduk. İmanın artıp ve eksilmesinin Kur'an'dan delillerini inceledik Değil mi? 12 maddede Ve imanın artıp ve eksilmesine dair sünnetten delillere geldik Geçen hafta Ve 3 tane hadis işledik Doğru mu? Peki <gülüyor> bu 3 hadisten Aklında kalan var mı? Hangi hadisler bunlar? zaman mümkün olarak zihna Kişi hırsızlık yaptığı zaman hırsızlık yapmaz. Ee, iç, kişi içki içtiği zaman olarak içki içmez. Bir de insanların kendisini gördüğü halde yanlışlık yapamaz. Yanlış yanlışlık yapmaz. Birincisi bu. Tamam. Bunun delalet yönü nasıl oluyordu? Allah şirkten başka her şeyi Affedileceği için, diledeki kişi için, için başlar. Şirkten başka her şeyi affedileceği için zina eden kişi de şirk koşmazlığa dair Ebu Sarra diylenden delil olduğu için cennete gireceği için burada imanı evet, zayıf. E, zayıf bir şekilde e, zina etmiş olur. Dolayısıyla bu da imanın artık ve da eksildiğine dair delil olmuş oldu. Ve bunu da alimlerin, İmam Ahmed gibi alimlerin imanın artık ve eksildiğine da de delil getirdiğini zikretmiş olduk. İkinci hadisimiz neydi? İkincisi iman İman Küsür şubeydi. şubeydi. En üstüne devlet bilmesi, en imdansı yoldan geçen şeyleri insana yazar ve ilişkileri kaldı. Hayat imandan düştü. Hayat imandan bir şube dedik demek ki imanın en üstünü ve en ednası aşağısı diye e, ayrılıyormuş ve bu ayrılmadan dolayı aralarındaki şubeler 72 tür şube oldu bu şubelerin her biri kalp amelleri olsun, lisanın amelleri olsun, azarların amelleri olsun dönük e, şubelerdi bunlardan dallanıp budaklandığını söyledik e, dolayısıyla bu şubelerden insanı imanını komple iptal eden var ve bu şubelerden imanının o şubesini eksik kılarak imanın artıbı eksilmesine sebep olan var. Yine ilim ehli bunu i̇bn İppan gibi, Tirmizi gibi hadis halimleri imanın artıbı eksilmesine delil getirdi, işler dedik. Üçüncü ve son olarak hangisiyle? <gülüyor> la imane limen la emanete lehu değil mi? emaneti yani güvenilirliği olmayan bir kimsenin imanı da olmaz. Yani burada emanet, güvenilir olmak dinin vaciplerinden olan bir özelliktir. Dolayısıyla bu da gündemde gittiği zaman noksanlaştığına gelir. Bunu da neyle anladık? Uğur Evin kulun emaneti yani güvenilirliği ne zaman azalırsa mutlaka imanı da azalır. O güvenilirlik azalıp azalıp azaldıkça da iman da o kadar azalır azalır bu da imanın artık ve da eksildiğine dair delildir. Dedik. <gülüyor> tamam. Evet. Bu 3 hadis bizim için önemli hadisler. Bundan sonra diğer hadislere bakacağız. Ee, şuradan Bugün dördüncü hadis Dördüncü hadisimizde Enes bin Malik radıyallahu anh'dan gelen hadisti ee, Diyor ki Enes bin Malik radıyallahu anhudun Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve sellem'den ve sellem Yahrucu minen nari Men kale la ilahe illallah Ve fi kalbihi Veznu şayiretin min hayrin Kalbinde bir arpa ağırlık, hayır iyilik olduğu halde La ilahe illallah diyen cehennemden çıkar Ve yakhrucu minen nâri men kale la ilahe illallah ve fi kalbi veznu burretin min hayrin Yine kalbinde bir buğday ağırlığı olduğu halde la ilahe illallah diyen kimse de cehennemden çıkar. Beyah buc minen nar men kâle lâ ilâhe illallah ve fi kalbihi vezn zerratin zerratin min hayrın kalbinde bir zerre ağırlığı olduğu halde la ilahe illallah diyen de cehennemden çıkar. Bukhari, Müslim, iman baklarında. Bu ve uzunca olan şefaat hadisleri ve benzeri hadisler. Bu hadislerde bulunan kimseler beraberlerinde imanın aslı olduğu halde günahlarından dolayı cehenneme girmişler. Ne var bunların beraberlerinde? İmanlarının aslı olduğu halde günahlarından dolayı cehenneme girmişler. Orada Hardal tanesi, buğday tanesi, arpa tanesi, zerre ağırlığınca imandan kasıt nedir? Bunu iyi bilmek gerekir. Bunun e, dersleri daha önce yapılmıştı da ileride de yapılacak. E, dolayısıyla burada e, en de hangi ameller olması gerekir ki bu hardal tanesi kadar imana sahip kişi onu belirlemek gerekir. Bu da imanın, bu durumda, bu, bu tür insanlar yanlarında imanın aslı var ve bunlar cehenneme girmişler günahlarından dolayı. Bu da imanın artıp ve eksilmesine ve iman ehli arasındaki imanlarındaki derece farkına delalet etmektedir. de günahlarından dolayı az kalan ile, az zaman kalan ile çok uzun süre kalan arasındaki kişilerin imanları bir değildir. Bu hadiste imanın artıp ve eksilmesi meselesinde ehl-i ve cemaatin alimlerinin birçoğunun delil olarak kullandığı hadistir. Ebu Bekir bin el-Esrem diyor ki Ahmet bin Hanbel'e denildi ki biz iman artar ve eksilir diyoruz. O da şöyle dedi. Kalbinde şu kadar imana olan kimseyi çıkarın. Kalbinde şu kadar, şu kadar imana olan kimseyi çıkarın hadisi. Bu ve yukarıdaki hadis benzeri gibi bu söz, bu söz e, hadisi bu söylediğiniz söze delil olmaktadır. İşte bu hadis bu söze delil olmaktadır demiş Ahmet bin Hanbel. Yani imanın artıp ve eksilmesine dair delil olarak kullanılmış bakın. Yine Abdülbelik Melik bin Abdülhamid şöyle dedi. Yine Ahmet bin Hanbel'e imanın noksanlaşması ''Hakkında kalbinde tane miktarı iman olan kimse ateşten çıkar.'' hadisi ve zinakar zina ettiği zaman işte o ilk hadisi düşün o hadisini delil getirerek zikrettiğini işittim. İmanın noksanlaşması hakkında sorulduğunda. Hassaten noksanlaşmasına soruyor. Yani artması ve eksilmesi demiyor yani artması ve noksanlaşması demiyor ikisini birden. İmam Bukhari sahihinde bu hadisine yaptı İmanın artıp ve eksilmesine dair delil olarak kullandı bize. Ve imanın artıp ve eksilmesi babında bunu tahriş etti. Yine İmam Nevevi sahih müslimde bu hadisin şerhinde şöyle diyor. Bu hadiste selefin mezhebine sünnet ehline ve kelamcılardan da bu konuda onlara muvaffakat edenlere imanın artıp ve eksilmesine dair delil bulunmaktadır kitap ve sünnette buna dair pek çok hadisler de vardır bu hadisin altında söylüyor bakın yine i̇bn Teymiye şöyle diyor sahabeler hadis ve sünnet ehli ise şöyle demişlerdir muhakkak ki iman artar ve eksilir Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kalbinde imandan hardal tanesi ağırlınca olan kimseler ateşten çıkar. Hep ne yapmışlar bakın delil olarak kullanmışlar. Yine bu hadisi i̇bn Huzeyme, Beyhaki, İmam Gazali, Zehebe İbn Kayyum, İmam Abdülbahab ve benzeri selefi alimler bu hadisi imanın artıp ve eksildiğine dair delil olarak kullanmışlar ki el-İtikat adlı kitabında bu hadisi tahriş etmiş. Bu hadiste beraber delil olan başka hadisler de getirmiş ve şöyle demiş imanın artık ve eksildiğine dair zikretmiş olduklarımızın dışında hadisler çoktur. Burada zikrettiklerimiz de size yeterlidir demiş. Tamam. <gülüyor> Gördüğünüz gibi bu aziste imanın artıp ve eksildiğine delil. Zaten cennette insanların konumları derece derece olduğuna dair ayetleri söylemiştik. E cehennemde de insanların konumu derece derece olması da öyle. Onlar da sonuçta cehennemden çıkıp cennete gireceklerse kendi konumlarına göre cennet makamlarına yerleştirilecekler. Doğru mu? Neden? Kalplerindeki imanın tefadül yani bu fazilet derecelerine göre değişiyor. anlaşıldı mı? 5. Beş. 5. hadisimizde Ebu Kureyre radıyallahu anhudan geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müminlerin imanca en kamil olanı yani ekmelel mu'minine imanen. Müminlerin imanca en ekmel yani kamil olanı. Tamam mı? Ahsanehum hulukan Ahlakça en güzel olanıdır diyor. Onların ahlakça en güzel olanıdır. Bu hadiste güzel ahlakın müminler imanca en kamil olanı varmış da kamil olmayanı da var demek ki. Ahlakça hangisi daha güzelse onun imanı daha kamildir. Bu hadiste güzel ahlakın iman olduğuna dair delil var değil mi? İmandan ve iman oldu. Ne zaman ahlakı iyi olursa imanı o zaman artar. Ne zaman da ahlaktan bir eksilme olursa kişinin imanı eksilir. Dolayısıyla bu hadis imanın artıp ve eksilmesine dair delil olmaktadır. İman güzel ahlak ile artar. Ve ahlakın eksikliği ile de eksilir. Durum imanın itaat ile artıp masiyetle eksilmesi var ya iman kalp ile tasdik, dilelikler, azarlarla amel, itaatle artar, masiyetle eksilir. İşte durum aynen imanın itaatle artıp masiyetle eksilmesi gibidir. Güzel ahlaklar artar, güzel ahlakın dışında kötü ahlaklar da eksilir. Çünkü Yüce Allah güzel ahlakı emretmektedir. İmam Tirmizi bu hadisi yine İmanın kemal bulması artıp ve eksilmesi konusuna dair gelenler babu diye bab başlığı altında sün önünde ederek bu başlık altında bu hadisi zikretmiş ve delil olarak kullanmış. İmanın kemal bulması artıp ve eksilmesi konusuna dair gelenler. Ebu Davud da yine bu hadisi sün önünde etmiş imanın artıp ve eksildiğine dair deliller babu diye başlık altında bunu zikretmiş. El halimi, bu da eski alimlerdendir. Bu söz güzel ahlakın iman olduğuna, imandan olduğuna, güzel ahlakın yokluğu imanın azalmasına ve müminlerin imanlarında da farklı derecelere sahip olduklarına delalet eder. Müminlerin bazısı diğer bazılarına imanca daha kamildirler diyor. Şeyhülislam İbn Teymiye'de, İman onların indinde yani ehl-i sünnet ve cemaatin indinde onu kastediyor. Derece derecedir. Birinin imanı başka birinin imanından daha kamil olabilir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müminlerin imanca en kamil olanı ahlakça en güzel olanıdır. Bak buna delil getiriyor. Bu sözlerine yani? Gördüğünüz gibi bu hadisleri okuyoruz ama İmanın artıp ve eksilmesine dair ne yönde delil oluyor? Bunları düşündüm. Ortaya çıkarmış oluyoruz aynı zamanda. İki hadis siklettik değil mi? Üç hadisimize. Bu hadisleri bilin bak. Ezberleyin. Soracağım. Evet. <gülüyor> Abdullah İbni Ömer Radıyallahu anh Şimdi hadis uzunca biraz. Diyor ki Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğumuş olduğunu. Diyor ki Ya maşeren nisai tasattakne Ey kadınlar topluluğu sadaka verin. Eksirne minel istikfari Yine istikfar yani manferet dilemeyi de çoğaltın. Fe inni ra'aytukunna çünkü ben sizleri eee ehlin nari sizleri görüyorum. Ateş ehlinin çoğunu sizlerin oluşturduğunu görüyorum. Yani cehennem ehlini. Gördüm yani. Kalet imra'atun minhunna onlardan da bir kadın Şöyle dedi oradaki bulunanlardan. Ma'alena eksera ehlin-nar. Dedi ki kadınlardan biri Acayip yani biz ne yapmıştık ki cehennemliklerin çoğu bize ne olmuş ki biz de on, on, yani ne yaptık ki biz cehennemliklerin çoğu bizden olmuş? Demiş ki sallallahu aleyhi ve sellem tuksirun tuk tuksirunel tuk, tuk tuk, tuk Sizler çok laneti çok yaparsınız. Ve tekfur tekfurnel aşire Ve kocalarınıza da kendi kocalarınıza da nankörlük küfrü işlersiniz küçük küfür olarak bu geliyor. Bizim delil olan taraf şurası bakın. Ma ra'eitu min naqisatin aklin ve dinin. Ma ra'eitu görmedim min naqisatin aklın ve dinin. Din ve akıl eksikliği olarak yani dininin e, ve aklının eksikliği olarak görmedim ne görmedim ak aklaba minkunne yani akıllı ve ihtiyatlı olan bir kimsenin aklını sizin kadar aklı ve dini o eksik olanların çelebileceğini hiç görmedim erkekleri kastediyor akıllı ve ihtiyatlı olan kimsenin erkeği kastediyor sizin kadar aklı ve dini eksik olanların çelebileceğini görmedim Burada kadınları ne diyor? Akılları ve dinlerinin eksik olduğunu söylüyor. Bakın eksik kelimesi buradan geliyor. Hadis araca devam ediyor. Ee, i̇şte dininin ve aklının eksikliği nedir diye soruyorlar. Ee, burada bize delil olan taraf e, hadisin. Mâ râ eytu min nâkisâti aklım ve dinim. Aglebe li zî lubbin min Şimdi, bu hadiste nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış oldu dikkat edin kadını dininin eksik olmasıyla vasıflandırdı bu durum nerede hayiz zamanında ve namaz ve orucunu terk etmesinden dolayı niye çünkü hadisin sonunda ne diyor İki kadının şahitliği ve erkeğin şahitliğine renktir diyor. İşte bu aklının noksanlığıdır. Kadın günlerce namaz kılmaz, Ramazan'da da bir müddet oruç tutmaz, işte bu da dininin noksanlığındandır. Allah Resulü'nün bu sözünden geliyor. Hadisin sonunda. Yani ne yaptı bu durum? Kadının dininin eksikliği hayır zamanında namaz ve orucunu terk etmesinden. Böylece bu kimin Kim'in itaati ve ibadeti böylece bu kimin itaati ve ibadeti artarsa onun imanının artacağına delil olmuş oluyor. Bak itaati ve ibadeti artarsa onun imanının artacağına delil olmuş oluyor. Çünkü Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem onların hayır zamanında namaz ve oruç tutmamasını gündeme getiriyor. Aslında bu onların imanlarının eksildiğine eksilmiş olduğunu şey yapmaz. Ama burada delil olması tarafından onların bunun eksik gösterilmesi imanın da eksik gösterilmesine delil olduğunu yakalamak gerekir. Kimin de itaati ve ibadete eksilirse onun imanının eksileceğine delil olur. Bu hadis dinin eksildiği konusunda da delildir. Din eksilmesi imanın eksilmesidir. Hani ben sizin bugün dininizi Kemal dedim ayetiyle düşünün. Dinden neyi eksik yaparsa eksik iman olur. Bu hadiste kadının imanının eksilmesi konusunda bir günah işleme durumu yok aslında. Kadın burada aslında imanı da eksilmiyor. Fakat hayızlı döneminde dininin gereği olan namazı kılamadığı için erkeğe göre eksik ibadetler yapıyor mu? Yapıyor. Bu demek değil ki imanı onun eksildi. O namaz ve orucu kılmamakla zaten Allah ve Resulünün yine itaat içerisinde. Doğru mu? Çünkü ona kılmamasını söyleyen de Allah. Bunu yapmamakla kılmıyor. Burada ne var? Kadın bu itaat ile dinin diğer fiilinden eksiklik içerisindedir. Bir fiil yaparken namaz ve oruç gibi diğer fiillerinden eksiklik içerisindedir erkeğe göre. Burada yakalanması gereken bu. Bu eksiklikten dolayı dini eksik olmuş oluyor dininin eksik olması da imanın eksik olmasını gerektirir. O zaman erkeğe göre eksik olarak adlandırılmış. Burada önemli olan namaz ve oruçtan eksilme, dinin eksilmesine, imanın eksilmesine sebeptir. Yakalanması gereken yer burasıdır. Yoksa kadın o an zaten yine namaz kılmayıp oruç tutmamakla zaten itaat içerisindedir. Günah işleme durumu olmaksızın iman eksiliyorsa eğer bakın günah işleme durumu olmaksızın günah işlenmesi durumunda da hayli hayli iman eks eksilir o zaman nafile namazı ve dinin e, nafile namazı ve dinin eksilmesi oruç ve namazı cemaat ile kılma gibi cihadı cihat etme gibi bazı vacip olan ibadetleri terk etmek gibi günah işleme yönüyle de olabilir bu dinin eksilmesi İbn-i Hacer da bakın diyor ki din bakımından eksik olmak sadece günahın meydana geldiği konularda olmaz. Aksine bundan daha geniş alana sahiptir din bakımından eksik olmak. Bu görüş İmam Nebeve'ye aittir diyor. Çünkü eksiklik izafi, göreceli bir kavramdır. Örneğin kamil bir kişi daha kamil olan bir kişiye göre kemel bakımından eksiktir. Bundan dolayı hayızlı bir kadın Hayız dönemi boyunca namaz kılmadığı için günahkar olmaz. Ancak namaz kılan bir erkeğe nazaran din bakımından eksiktir diyor. İbn Hacer'in sözü burada bitti. Dolayısıyla ilim ehlinden birçok kişi bu hadisi imanın artıp ve eksilmesine delil olarak kullanmış. Bir yönden işte Allah alem bu şüpheli eksik işte delil olmaz falan deniliyor ama değil. Bunu burada yakalanması gereken orada onların Namazının ve oruçlarının o zaman eksik olması halbuki onlar itaat içinde olmasına rağmen dinlerinin eksik olmasına deli olarak gelmişse o zaman hayli hayli e, nafile namazlarını kılmayan ya da cemaat namazlarına geç e, işte e, gereği gibi şey yapmayan orucunu kılmayan insanların da dini ve imanı eksik olmuş olur. İlim ehlinden de birçok kişi bu hadisi imanın artıp ve eksilmesine delil olarak kullanmış. Ebu Davud da bu hadisi sünnelinde tahriş ederek yine aynı bab başlığı imanın artıp ve eksildiğine dair delil, babun diye başlık altında zikretmiş. İmam Tirmiz de bu hadisi sünnelinde tahriş ederek imanın kemal vurması artıp ve eksilmesi konusuna dair gelenler diye bab başlığı açıp burada zikretmiş. İmam Nevevi sahil i bab başlığı atarken şimdi biliyorsunuz İmam Müslim hadis kitabını yazarken bab başlıkları atmamıştır aslında. Onun bab başlıklarını kim atmıştır? Buhari mesela kendi atmış, değil mi? Ama müslüm bab başlıklarını atmamış? Sonradan Riyazus Saaliheen sahibi olan İmam Nevevi bunun şerhini yaparken bab başlıklarını atmış. Buna babbaşlığı atarken de bu hadisin olduğu bölüme geldiğinde bu baba imanın itaatin azalmasıyla azalmasının beyanı demiş. İmanın itaatin azalmasıyla azalmasının beyanı diye babbaşlığı atmış. Hadisin şerhinde de şöyle demiş. Hadiste imanın artıp ve eksildiğinin beyanı bulunmaktadır. Bu hadiste ne bulunuyormuş? İmanın artıp ve eksildiğinin beyanı varmış. Neden? Din bakımından ve akıl bakımından sizden sizin kadar eksik olanı görmedim diye geliyor değil mi? Halimi de şöyle demiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlara söylediği muhakkak ki sizler aklı ve dini eksik olanlarsınız. Bu söz imanın artıp ve eksilmesine dair delilendir demiş. Daha böyle bir Teymiye'nin gibi alimlerin de sözleri var. Görüldüğü gibi bu hadisede nasıl delil getirmişler? İmanın artıp ve eksildiğine dair delil olarak getirmişler. Tam yarım saat olmuş hemen, değil mi? Aşağı yukarı. Bir hadise daha işleyelim o zaman. Ondan sonra bırakalım, olur mu? Ne yapmış olduk o zaman Geçen hafta 3 hadis. Bugün de 4 hadis olmuş olacak. Ebu Umame el-Bakili radıyallahu şöyle dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men ahabbe lillahi Her kim Allah için severse ve abgada lillahi ve her kim de Allah için buğz ederse ve ata lillahi her kim de Allah için verirse. Ve mena a'lillahi. Ve her kim de Allah için mani olur, kısarsa. Fakat istekmele imane. Fakat istekmelen imane. Ne olmuş olur o zaman? Cevapta da, da Allah için e, sever, Allah için buğz eder, Allah için de e, verir ve Allah için kısarsa imanı ne olur? Kamil bir hale gelir. İşte Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, imanın en mükemmel olması demektir. Burada istenilen Allah için sevme, Allah için buğz etme ve, ve vesaire olan şeyler yapıldığında imanın mükemmel olma durumu gündeme geliyor. Doğru mu? Hadiste men ahabbelillahi ve abgadelillahi. Değil mi? Men ahabbelillahi ve abgadelillahi. Kim Allah için severse, Allah için buğz ederse. Lafsı bunun hangi amellerde? Kalbi amellerde. Yine men a'ta lillahi ve men a'lillahi. Kim Allah için verirse ve Allah için de olup kısarsa bu da bedeni amellerden değil mi? cevaret dediğimiz bu hadisteki kalbi olan ve bedeni olan ameller Allah için muhabbetin kemaline delalet ediyor bu da imanın kemaline delalet etmiş oluyor bu da sadece bir olan Allah'a ortaksız olarak ibadet etmektir çünkü ibadet içerisinde muhabbet bak ibadetin içerisinde ne vardı bu Kalbi olan muhabbet ve yine kalbi olan zelil olup boyun eğme vardı bakın. Geçmişti daha önce. İbadet bunu barındırır. Sevgi bütün hareket ve iradenin başlangıcıdır. Kalpteki sevgi bütün duruma göre hareket ve iradenin başlangıcıdır. Sevgi bütün hareket ve iradenin başlangıcıdır. O zaman kişi de Allah için buğuz ve Allah için sevme olması kaçınılmazdır. Bu durum kalpteki imanın sıhhatini ne yapıyor? Ortaya çıkarıyor bakın. Hareket ve iradeyi gündeme getiriyor ya. Fakat azalara yansıyan kalpteki bu iman, azalara yansıyor bu, harekete geçiriyor irade. Bu iman eğer şehvet ve hevalar buna arz olursa, etki ederse, Bu sebeple bazen bu iman güçleniyor ve bazen de zayıflıyor. Şehvet ve hevalar arız olduğunda zayıflıyor değil mi? Ama iman arttırıcı şeyler arız olduğunda etki ettiğinde güçleniyor. Dolayısıyla Allah için sevmek Allah için buz etmek Allah için vermek ve Allah için mane olmak imanın zahir ve batın olarak kemaline delalet ediyor. Hem kalbi hem de bedeni olarak kemaline delalet ediyor. Hadis bu şekilde imanın artıp ve eksilmesi konusunda apaçık delillerden olmuş oluyor. Çünkü niye? Hevaların arız olmasıyla kalbi ameller bedeni amellere iman arttırıcı şeylerin arız olmasıyla yine kalbi amellerden bedeni amellere yansıma yapıyor. Hadis bu şekilde imanın artıp ve eksilmesi konusunda ne oldu? Apaçık delillerden oldu. Yine insanların kalbi ve bedeni amellerinde değişik derecelerde olduğuna, faziletlerinin de derecelerine dair değiştiğine dair delildir bu. Çünkü Müslüman kişi diğer insanlara nazaran bu amelleri uygulama konusunda farklı durumlardadır. Bazısı Allah için vermede biraz daha cimridir. Değil mi? Bağlı Allah için buluz etmedi, aşırı gider. Bağlı onda Allah için sevmede tam yerine göre değerlen yapmaz bunu. Yine hadisteki fakat istek fakat istikmalen imana. İmanını mükemmel hale getirmiştir. Lafsı da imanın artık ve eksildiğine bu da açık delildir. Çünkü el istikmal dediğimiz mükemmel hale getirmek ancak noksanlaşma olursa gündeme gelir demek ki noksanlıktan var ki mükemmelliğe doğru çıkmıştır artmıştır o zaman noksanlığın ispat edilmesi ne yaptı ziyadeleşmeyi de gerekli kral iman ta ki en mükemmel kemel derecesine ulaşıncaya kadar artar ve kendisinden de hiçbir şey kalmayıncaya kadar eksilir o zaman niye çünkü ne oluyor en mükemmel hale getirmiş oluyor bunları bunları yaparsa yine her zamanki gibi Ebu Davud da bu hadisi iman bölümünde e, sünneninde tahriç edip imanın artıp ve eksildiğine dair bak başta altında incelemiş Beyhakide İtikad adlı kitabında hadisi tahriç etmiş bu hadiste beraber delil olan başka hadisleri zikredip şöyle demiş imanın artıp ve eksildiğine dair zikretmiş olduklarımızın dışında hadisler pek çoktur Burada zikrettikleri bizde yeterlidir demiş. Tabii ki hadisteki gibi. Tamam mı? Bundan sonra inşallah Ayşe annemizden gelen rivayetle devam edeceğiz. Allah Rosulum, 8. hadiste burada bırakalım Allah'ın izniyle. Alhamdulillah. <gülüyor>